Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah kutsi abdesti almanın. Hadesten tarihinin iki yönü var. Biri hadesi suhra deniyor. normal namaz abdesti. İkincisi hadesi kübra deniyor. Yani büyük abdesti kutsi abdesti alma gereken hallerde gusül Arapça yıkanmak anlamına geliyor. Bir şey yıkamaya gasil denir. Mesela gusül meyyit. Ölüm yıkamak. İnsanın yıkanmasına da gusül deniyor. Yani gusülün anlamı sözcük olarak yıkanmak anlamına geliyor. Bunu almakta tabii farz. Gerekten farz oluyor. olunca da hakkında ayet-i kerim olması gerekiyor. Sizi Mevla buyuruyor. Ve in kuntum cünüben fettahiru Mevla buyuruyor. Ve in kuntum cünüben eğer cünübyseniz o zaman fettahiru. O da şiddet olduğu için mübarek et reclinde yani güzelce, temizce, dikkatlice yıkanın anlamına geliyor. Baştan başa bütün beden yıkama gerekiyor. Gusül ne zaman insana gerekir? Ne zaman farz olur? Şimdi bu guslun farzı var, şüretleri var ve de mendup, yani müsaatları da var. Guslun ne zaman farz olur insanlara. Birincisi evler için eşi bulunan münakebetinde olmuş oluyor. Yani kişi de boşan olmasa bile o şetir edilince gerekiyor müsaatlamak. Yine bunun dışında ihtiram olma hallerinde bu hallerde bu biraz daha biraz farklı bu konu. Bir kimse rüyasında ihtiram olduğunu görse rüyasında rüyasında böyle bir şey gördü ihtiram olduğunu. Uyandı baktı üzerinde kilotun yaşı yok. Gutsuz yani, gerekmiyor. Yani bir kimse rüyasında gerek eşiyle, gerek başka bir şeyle, böyle bir münaseyede bulunduğunu görse, açıkça görse rüyasında, öncesi bunu hatırlasa, rüyasını, o uyanınca, eğer üzerinde kıyafetin yaşlık yoksa, yalnız rüya görmek ile gusül insana mi? Bu var. Yani gusül iş mutlaka, şart. Bu şart. Bir de bunu aksi olursa, bir kimse mesela aşırı, yorgun, uykusuz, geç atmış. Rüyasında itiraf olmuş ama rüyayı hatırlamıyor ama. Derin uykuya hatırlamıyor. Uyanın zaman eğer kilotun üzerinde yaşı bulursa buna gusül gerekiyor. Gusül ne demek ki esas o nedir? Rüya değil. Buradan bilinenin çıkması dışarıya. Bu asıl son burada. E tabi kadınlara gerekiyor bu gusül abdesti. Kadınlar da temizlenince adet temizlenince gusül farz oluyor bunlara. Yine bir de nifas deniyor ki doğumdan sonra gelen kan kesilince bitince yıkan makine burada farz oluyor. Bunun dışında cuma namazına e gusül yapmak da sündet. Tabi işim müsait olanlar evinden gelen, işçiye müsait olanlar, bunlar sünnettir böyle. Cuma gereken kısaltı almak. Bahram namazına giderken, ihram giyerken, hep bunlar sünnettir. İhram gereken de, hatta bir kadın, hacı giderken, ömreye giderken, o anda kadın adet gönülde olsa bile, olsa bile, ihram giymesi gere gerekiyor. İhram giyebilir, birkaç yerinde. Yıkanması gerekiyor yine burada. Sünnet yıkanması böyle. Ama genel cümlete kendisi ona çıkmış olmaz. Fakat ihramın sünneti. Orada kusapsı almak. Bayri namaza giderken yine kusapsı almak ya bunda sünnettir. Bir de mübarek gecelerde bunları yapmak tabi sünnettir. Yani yapan sahabı daha fazla olur. Bir de Güsülden sonra mesela bu çıktı. Namaz dolayacak. Kimi ne yapıyor? Güsü Abdülhamah namaz kılmıyor da bir hapse alıyor. Bu da mekruh olan bu durumda. Gülüyor aleyhissalâmi adetleri Mentevallu abadere güsüle Bir kimse Güsü Abdülhamah'ın aldığı teminle çıktı. Abdülhamah'ı bozulmadı, duruyor. Buna asıl Abdülham adetlerse Sele ise Bizim yolumuzda değildir. Burası Demek ki bu abdesi bu normal abdesten çok daha kat, faziyette olduğu için o abdesi varken rızaklaması meşhur oldu anlama gerekiyor. Bir de vedi mezi var. Yani erkekten dört şey geliyor. Kadınla gelir. Dört şey geliyor. Bunun yanında birinde gusül gerekiyor. Üçünde gusül gerekmiyor. İnsanın tenasif uzunluğundan dört madde gelir. Üçünde gusülü gerekmiyor, birinde gerekiyor. Bir idrar birliğiniz. Onun biliyor gusülü gerekmiyor. Bir de vedi vardır, vedi. Bu da genelde tuvalette e, idrardan sonra bir akıntı gelir. Bu genelde biraz kişiye kabuz olursa, bu kabuz olunca Biraz o zorlanmadan dolayı idrardan sonra tuvalete koyu beyaz akıntı gelir. Beyaz olur. Vedi deniyor. Vidi. Bu yanında tabi abdası bozuyor tabi. İdrar bozuldu. Buna kusur gerekmiyor muhtemelen. Bir de mezi deniyor. Mezi. Bu da insan bir zirduyu zamanlar. eş melep ürünleri zirduyu zamanlar. Erkekten kanlamaya gelebilir. Mezi, ince bir akıntı, az akıntı gelir. Bunda gusül gerek mi bunlarda? Kadın daha fazla gelebilir, buna da yine yani gusül gerek mi bunlarda? Şimdi öyle insanlar mesela karşılaştım. açtım, yani cami edecek, afzal gitti, çıktı. Ben namaz gelemeyeceğim. Neden? İkarım e, gerekiyor. Tabi ne oldu? Vedi, vedi geldi yani girdi girdi. E biraz da kabızsa, say bir hafta zorlanınca tabii gençler daha fazla gelir bu. Veli gelir. Koyu beyaz. Koyu beyaz akıntı gelir. Bu gusül gerekmiyor bunda. Şimdi bilmeyen kişi ne yapıyor tabii? Yolda olabiliyor. Yolda mesela malı verdi araba, tuvalete gitti. Veli geldi. Ama yani herkes yolda. Kendi cümle zannediyor kendisine böylece. Yani bunda demek ki gusül gerek muhtemelen bunlar efendim. Bu konu önemli bir konu bu. Kusuf abdesti nasıl alınacak? Önceye geçelim inşallah. Bir kimse yürük halideyken deliri yapamaz. Yürük kimse deliri yapamaz. Yürük hali buna hadesi kübra yani büyük abdestsizlik anlamına geliyor. Bu isim veriliyor. Şimdi insanın bedeninde o anda çok sağlık değişik oluyor. Biyolojik bakımdan deniyor buna. Sağlık değişik oluyor. alıkışın bedeninde. Bunun en düzeni nedir? Yıkanmak. Avrupa'da incelenmişler bu konuyu. Yani bir kimse eşinde münasebetten sonra bunu tabi yollar, Tansiyonunu, dolaşımını, her şeyi, bütün böyle biyolojik kısımlarını inceliyor bunların böyle. Yani insanın bedeninde çok farklı iş görüyor sen bedeninde o anda. Kişinin çabuk normale dönmesi ne gerekiyor? Kişinin normale çabuk dönmesi ne gerekiyor? İnceliyorlar. Evet yani şöyle olsa, böyle olsa en sonuna karıyorlar. bir duş almak zorunda. Yani insanın en normale çabuk dönüşü o ihtiram nasıl olsun? Gerek eşinin nasıl olsun? en bunun normal dönüşü ancak duş alması ılık suyla olmaktır. Asıl saadette ben genç dönemde bu deniyor asıl saadet. asır yani 100 bir zaman bir çağ demektir. Saadette mutlu, en mutlu asır anlamına geliyor. Altı saadet 23 sene sürdü. 23 sene sürdü. As saatten önce Arap'ta yıkamak, biraz yıkanmaz tabi ter, fırtınada, kum fırtınası, güneş yapıyor bunları, derileri kalınlaşıyordu. Yıkanmak bilmezdi de böyle. Yani çok serik yıkanırlardı böyle. Artık derin rengi belli olmadı, kirden şeylerinden bu şekildeydi. İşte o zaman Mevlam onlara bakın ilk olarak bunu emretti böyle, gusuf almayı. Böyle. Önce temizlik. Neden? imanın yarısı Temizlik muhteremler. Yani bu temizlik yalnız bedenin dışının gerisinin değil. İnsan işin temizci aslında. Yani fiziksel olarak da, biyolojik olarak da işin temizciyor bende. Yani sinin sistemini yatıştırıyor. Fazla elektriği atıyor bedenden, elektrilerimi atıyor bedenden. İnsanın sinin sistemini yatıştırıyor. E, kanı bütün bedene yayıyor. Bu Bütün bedeni kanı yayıyor böylece. Mesela rahatlıkla bedeni yayıyor bunları. Hele bir insana mesela bir kanama olsun bedenler fazla soğuk suya kusap suya alsın soğuk duş alsın böyle soğuk suya kanam örtü bedenler yayılır bedene dağılır. Yani kan dolaşımı dengeliyor bedende. İşte Mevlam önce insanlara temizliği buyurdu böylece. Mevlam buyurdu Ve kuntum cünüben fettaheru o zaman elan buyurdu, baştan aşağı, yani tepeden tırnağı, tertemiz yıkanın. Yıkanmak farz oldu. Arapların bunu alıştılar. Kardeşim. Peki o dönemde Avrupa ne yaptı Avrupa? Avrupa'da tuvalet yoktu. Avrupa. O dönem Avrupa tuvalet yoktu. Tuvalet yoktu Yollar piştik de böyle. Valla piştik de böyle. Yani çok pis bitti o zaman Avrupalılar Şimdi demek ki bir insan ünüp oldu. Tabi insana bir değişik oldu bedende insanda. Yani normal değil ki şu anda. Ne gerekiyor şimdi? Onda baş yapmaması gerekiyor. Ne yapamaz? Namaz kılamaz ki şu anda. Ünüp namaz kılamaz. Bu haram oluyor. Haram. Haram oluyor. Namaz kılamaz şu anda. Kadınlar da Adet gibi namaz kılamazlar kadınlarda. Hatta bir kadın namazı durduğu zamanlar temiz. Hapzı almış namazda durdu. Namazın herkese aletini gördü, fark etti mi, hem namazını bozar. Olması gerekiyor. Hatta bozdu namazı. Oruçla bugün gibi kadınlar için böyle. Kadın oruçluyken, mesela sahura kalktı, yiyit etti, temizdi, oruca başladı. Ama gündüz kadın anete geldi. Öyle göre, ikine hatta akşam üzere, 10 dakika inmiştir. Karımıtı aldi gördü. Hem orada gerekiyor. Ne yaparlar sen böylece? Bir su, buz hemen bu iş gerekiyor. Oruşla benzetmek için. Demek ki oruşken namaz kılmıyor Yürübken namaz kılmıyor Yalnız erkekler yürüp oruçlar. Erkekler. Yani diğer erkek Hatta kadın da tabi. Kadın da eğer adet halinde değilse kadın da erke de jüb iken oluştabiliyor böyle. Neden? Jüb'lüğün gidermesi mümkün. Yıkanabilir hem böylece. O kadın adet halinde bunu gideremiyor. Oruç da bir yaşında. Mesela bir kimse sahura kalktı. Sahura kalktı. Yıkanması gerekiyor. Malum, e yıkansa Yemek fatih geçecek, ağzını burnunu çalıp elini yıkar, yemeğini yer, sonra yıkalım, Hatta bir kimse Ramazan'da mesela oruçluyken itiram olsa yıkar, orada bir zarar gelmez böylece. Şey. Demek ki oruçlu kimse namaz kılamaz muhteremden, oruçluyum. Cürek kimse namaz kılması haramlıyor kendisini böyle. Yine kadınlar oruçlamazlar ayet günü nifas güllerinde. Yine bir insan cürük halindeyken Kuran-ı okuyamaz. Kuran-ı e dokunamazlar. Hatta bazı tabel olduğu evlerde. Üzerinde ayet-i Kerim yasılı, yasılı, Onu dokunamaz. Mesela kadın ev temizliği yapıyor. Ev temizliği yaparken e, duvarda tabela var. Ayet üzerinde bir ayet-i üzerinde. Dokun, ona kadın dokunamadı muhtemelen. Adet halindeyken böyle. Dokunamaz ona. Ne yapar? Çocuğu varsa çocuğunu aldırır. Çocuğu yoksa ne yapar? Bir bez alır. Onu otabilir böylece. Ontabilir, onu otabilir. Onu kenara koyabilir böylece. Demek ki, ki cücülü balıdarken kişi Kuran-ı Kerim'e dokunamaz. Şimdi Kuran-ı yapışık olan şey dokunmaz muhtemelen. Mesela bu Kuran-ı kabı bunu yapışır. Tutmaz bu şekilde. Ama bunu yapışır. Olmayan hiç mesela. Mesela eline bir havlu alır. Onu bu şekilde bence. Ama buna birleşirken sunmaz bundan böyle. Ezberde okunmaz kuran Kerim. Ezberde okunmaz. Kişi Ayet-i mesela biliyor. işte Fırat nasıl biliyor. Tabi herkese şey biliyor Kuran-ı Kerim'den. Ezberde okunması yine haram oluyor. Günah oluyor, okunmaz. Ancak Ne olur? Eğer kişi anlamını bilirse Kur'an'da bazı ayet-i dua anlamı vardır. Mesela Rabbena Atina, Rabbena Firli gibi. Bunlar dua olarak anlamı bunların. Kişi bunları dua niyeti okuyabilir, dua niyeti okuyabilir. Ülkende. Yani Kur'an diye değil, ayet-i değil. Kişi o zaman bunları ne yapar? Dua niyetiyle okuyabilir. Şimdi de? Hanesvi'de yuvalan kimse bir ayetin tamını okuyamaz. Yarım olursa eh izin var şöyle böyle. Bunun için Besme'le yarım ayeti kerimedir. O da okunabiliyor. Besme'nin hem suresinde Hanesi'ye göre yarım ayetti. İnne-i Müslüman'a geliyorlar böylece. Ama Şafi'ki doğal kişiyi okuyamaz Besme'yi okuyamaz böylece. Onlar tam ayeti kerimedir böylece. Hanımlara gelince Muhteremler mesela hanım hocaları var kurslarda. Kız var. Kurslarda taraf okutuyorlar. Bu tabi beni Adem'in kızına gelen bir Mevlamı şeyi bu. Yani Hazreti Havva anamız yasak meyve yiyince ondan sonra bu hal meydana geldi. Yasak meydana geldi. Şimdi hanım hocalarımız hatta evde kadınlar mesela eğer evladına örtüyorsa ne yapar bunlar? Kelime kelime örtebilirler. Kelime kelime. Ayet tamamı okumaz. Kelime kelime. Mesela Allahu la illahu bu şekilde verecek. Kelime kelime keşar arasında verecek. Elezine <fırı> keferu elezine durur. Keferu mesela sebaün, aleyhim enzertehüm bu şekilde yapar. Demek ki bir kadın alet halindeyken ne yapar? Talep okuturken bakması caiz. Yani bir insan kuran kelime bakabilir cünüp Çünkü Şimdi göz cünüp olmuyor muhtemelen. Göz cünüp olmuyor. Bunun insan kuran kelime bakabilir. Bakması caizdir. Bir de ne yapar? Kelime kelime okuması gerekir. Bunun dışında camilere cünüp girilmez muhtemelen. Camilere de cünüp girilmez. Hatta bir insan camide otururken, tabii bugünimize bir burada olmuyor da, bu Arabistan çok Arabistan'da. Onlar çok olur camide. Öğle namazı girer, ikinci kırp çıkar, İkinci yaslayıp kırp çıkarlar. Kişi camide otururken olur ya duvara bir yere yaslanır, onu dallar. Daldığı yerdeki ihtiram olsa camide ne yapacak? Hemen temi yapar mı temamı? Oluyor, temi yapar çıkar dışarıya. Bak. Yani çıkarken camide cümbüş halinde yere basmadığı için temim yapar, hal daimin, hal üzerinden, hal üzerinden temim yapar. İşte yine başka konu böyle dışarı çıkar böyle şey. Yine cümbüş olan bir kimse kâbe zamanında tavaf edemez. Hacı giden, ömrü giden hanımlar orada ayeti görünce her şey yapabiliyor, hep serbest böyle. Yalnız tavaf. Tek bir tavaf edemezsek onlara. Tavahta meşri haramda olduğu için. Dolayısıyla meşri olduğu için. O yönde oraya girmesi haram olduğu için. Oraya giremezler. Tavaf edemezler. Bunun dışında mineye gider, Arafat'a gider, vakf hepsi yapabilir böyle. Hep serbestse böyle. Tabi bunun dışında cülüp olan bir kimse özellikle hanımlarımız hadi günleri uzun olduğu için, ne yapar bunlar? Her türlü zikir serbest. Yani erkek olsun, hanım olsun az günlerinde, her şey zikirler serbesttir. La ilha illallah, subhanallah, Allahu ekber, serbest-i şerife, bunların serbest mutluluğundan. Ne yapar bunları? Kelimesine getirilir. Eğer bunlar serbest olmasa, işimiz zor, ne yazık oldu ya, İznin var. Yazı쌤 cenama geldi. Ne yapacak? Yasak olsa kelime-i şahadet, yasak değil aslında. Aslında elhamdülillah. Demek ki bir insan hangi yolu olursa olsun zikrullah serbesttir. Yani kul havayı solduğu gibi Allah zikredecek aslında. Havayı solduğu gibi zikir gerekiyor aslında. Bu zikir havayı soğumaya benzer. Hava, her yerde hava var. Dışarı çıkarsın, hava. Oturmanımda, hava. Yatımda, hava. Banyoda, hava. Tuvaletli hava var, muhtemelen efendim. Bu neye benziyor ki böyle? Kulun Allah hatırını zikretmesine. Yani kul, beni unutmaması gerekiyor. Geleyim inşallah, kuş hafızı almaya muhtemelenler. Erkekler, güsül gerektiği zaman, Ekerlerdi. De, Hanımlar değişik faktörler. Kişi gerek eşinle münasebet bulunduğu bir itiram oldu. Yıkaması gerekli, yıkanacak. Önce tuvaite gitmesi gerekiyor, idare yapması gerekiyor, sonra temizliği gerekiyor bu Eğer kişi tuvale gitmeden hemen banyo gibi yıkansa, sonra arkadan biriki damla kendisine o akıntı gelirse ülkede gelirse, tekrar cümle uygulayın muhtemelinde. Bunun için bunu dikkat edelim inşallah aziz cemaatimiz. Demek ki eşliğine mavresi olsun, itirama olsun, önce mutlaka erkeklerin tuvaletmesi gerekiyor böyle. Böyle gidecek. Orada idrar yapınca o yol temizlenmiş oluyor. Ondan sonra bir gezinir adam gezinir. Yurt tuvalete damlasın, idranın damlasına girsin. Sonra banyaya girilir. Banyaya girerken Su ayakla girme sünnettir. Su ayakla banyoya giriyor. Banyoya girince kişi önü arkasının da kıbleye gelmemesi gerekiyor banyoda. Kıbleyle insanın sağa soluna girmesi gerekiyor. Sonra önce kişi bakacak. Acaba bedeninde altın suyu bir şey var mı? Acaba üzerine bedeninde var mı? Bir şey, böyle bir şey var. Bu tabi meslek icabı. ne olur bak kimselerde. Bunu gidermesi gerekiyor. Sonra ondan sonra oturur muhtemeler. Önce edebini temizler. Sonra edebini temizler önce böyle. temizler. Orasını sonra temizler. Bundan sonra niyetleri kusura, kusura almaya hareketi de niyet sünnettir. Unursa derken de kusur olur. Niyetleri de sahibi daha fazla olur. Ama bu niyet farz mıdır? Hatta üç mesele fars Getirmek böylece. bu e, i̇şte, temizliğime niyet eder. Niyetten sonra abdest alır önce. Alır. Yani abdest alamazsa abdest alır böylece. Elini yıkar tabii. Yani gusülde Mevla fettahiru buyurduğu için, mübalega olduğu için ne yapar? Biraz da yüzük parmanda varsın bu sevimler. Alt ısınması şart böyle. Alt ısınmasa eğer yani yüzük de darsa, sıkıysa yüzü, altın su geçmezse, altı kuru kalırsa, kişi temiz denemez, cürür kalır. Tabii altın ekli haram tabi. Bunu da bilir Bundan sonra el kanır Yani bu normal abdüz gibi. Kişi bu konuyu geçti, abdüzden sonra ne Kişi önce yukarıdan tepeden baştan başlar. İnsanın en fazileti başı beyindir. En böyle. İnsanın beyni avruşi ara demektir böyle. Bu alem bütün evren alem arsın yönlendiriliyor bana. Yani melekten vasıtasıyla yönlendiriliyor. İnsanı yönlendiren beyindir. Sinir vasıtasıyla insan sinirde, narin hükmünde oluyor. Mane buna oluyor. oraya. Önce baştan başlanır, baş çıkarılır. Ee, Saç aralarında kuru kalması gerekiyor. Hanımlarınız biliyorsun, saç boyası şey burada, saç boyası. Kına altın süsü gişiyor muhtemel. Eskiden hanıma tabii kına sürece başlarına hem bu saçları besler, saçlar dökülmez, kepeklenmeyi önler. Yani başıboş farısı vardır kınanın, çok şıvadır kına. Hatta yanık bile olsun size. İnsan böyle yansı alıyor hem buraya kına sürün. İdran geçer bu şekilde böyle. Yani kına çok şif, kına da şifa böylece. Kına altına su geçiriyor. Bu kusura engel değil böylece. Ama saç boyası bir tabaka oluşturup da altı geçirmezse kadın temizlenmez bu tarafa. Temizlenmez. Yine dudağa sürülen ruj mucizleri boyalar da böyle. Onlar bilhassa da bir tabaka oluşturuyorlar. Tabak oluşturuyorlar. Halkın suyu bunlar. Halkın suyu geçirmez. Yine burada ne oluyor kadın? alın korsasına tiz kalıyor, yüklü kalıyor mesela. Abden sonra baş alındı. Yalnız kuş abdestinde ağzı su iken biraz daha özen göstermek gerekiyor. Çünkü namı abdestinde su vermek, yıkamak sünnettir. Bu farzdır. ise fazdır. Harekete hamileyi farzdır. Şafide, de fazdır bende. Şafide maddeler ise sünnetir. Ağzı bunu yapamaz sünnet bunların muhteremler. Neden böyle acaba? Tabi ikisine delilleri var da kısa bir bilgi bu konudan olduğunu vereyim bu şekilde. Şimdi Hanefiye göre ağzın içi bedenin dış kısmına dahil, dışa dahil. Delili de bunun Kişi i̇şte oruçluyken ağzının saldığı oruç bozulmaktı yani. Eğer insanın ağzının bedenin dahilinde kısmı olsaydı, oruçlu insanın ağzının sonca aptalının bozulması, bozulması gerekiyor. Bunun için Hanefi'de ağzın eşiği, burun işi, bedenin dışından sayılıyor. Yani yüzden sayılıyor. Yüzden sayılıyor. Bu bakımdan yıkanması farz oluyor. Farz oluyor. Şafi değilse, şafı değilse, altının işi beden dahilinden sayılıyor. İnce yani Bunun için insan törünü normal kapadımı. Altın işi dahil beden sayılıyor. İkamatı sünnet oluyor bunlar Bir de muhteremler bu sünere yıkarken biliyorsunuz bunun için bazen o pişlikler kurur. Bir tabaka oluşturuyor burada. Altın su geçmez. Bunu dikkat edelim. İşte bunun farkına varır. Ne yapmak ya bu durumda? Siyasi yönlence bunun şu o piç yumuşatılır, ona temizlenir. Ondan sonra üstüne yıkaması gerekiyor. Yani bu saflara dikkatli gerekiyor, kuyu kalmaması için. Yani baştan başa yıkamaya, tabi sağ omuzdan başlanır sol omuzdan başlar, başları gider bu şekilde. Diğeri kimse baştan başa bedenin tamam bir tabi yıkadımı farzine geniş oluyor. İkinci yıkamak sünnettir. Üçü yıkamak sünnettir. Yıkamak sünnettir. Yalnız bedende bedeninde kule kalmamız gerekiyor. Gerekiyor ama bir de burada konuda evham var. Işte, evham. Evham da var şimdi. Acaba şuramı yıkadın mı? Ay sırtıma su gitti mi? Acaba şu uslandı mı? Islanmadı mı? Evham. Evham insanın yasak Önün şu anatiyem usteynler, Peygamberin zamanda döneminde su çok kurtulması, su çok ama böyle. Aşağı yukarı 3 litre, litre. litre suyla yıkanır, yıkanır böyle, litre, litre suyla yıkanırlar işte bak. bakın, litre su. Abi alıyor bununla? Baştan baş yıkanıyor, yetiyor diyor berleşe. E günümüzde elamda banyo var usteynem böyle, duş var. Şu altına giriliyor, e, su açılıyor, başla e, başla ben yıkanıyorum seni. Yani, yani günahı yapmak saçmalık mı tamir etmek? Bu şekilde. Bu arada Müslümanlara bu aralar son bu dönemler inilip bulduğu şeytan den El El Han. Abdestle, gusülle yani su ile ilgili bir şeytan var. Adı El El Han. Şeytanın başı iblis. Otoriteler o, tek türden böyle der. Nasıl insanların yeteneği farklı, her insanın görevi ayrı ise, şeytanlara fatih görevi müterrer. Ona göre farklı böylece. Bir tür cins şeytan var, bunlara denimi El Belhan. Bunların görevi nedir? Abdülkütte ilgilenmez bunlara böylece. Fethi gübresi aslen mağiy. Bu arkadaşım sakın abdest ve gusülde yapmayın bir yapmayın biraz. Ne yapar şeytan kişiye şimdi? Önce namaz kıldırmamaya çalışır. İşte sarakılarsın, uçendirir, üzerine ağırlık verir, uyuşturur bedenini, hissin üzerine verir. İnsan namaz kılmaya uğraşır. Bunu başaramadığı, başaramadığı, imanı var kişinin kalta hafız Ne yapar şeytan buna? Şeytan buna tefavik önden gelir. Yani sanki daha iyilik yapar bir görünür. Hapisi alırken... Hapisi alırken... E sen işte yüzünü iki kere yıkadın. Üç kere olmadan hapisi etsin. Kişi tekrar yıkar. E, kulağını mest etmedin. Kulağını mest. Efendim tam hapisi bitirecek. Sen sağ kolunu bir kere yıkadın. Tekrar kişi tak şu başla böyle. Ayağını yıkamadın. Kuleye kaldı. Şeytan buradan kişiye girdi mi... Nasıl balık ofteyi tuttu mu gitti mi tabi da böyle gitti beriye kişi mi yapıyor tabi da buraya girer beriye kişi ne yapar şimdi başları kama ya ne güzel olar acaba iki mi üç mü acaba bir de yapayım bir de yapayım orası diye abdestini bitirir namazı durur şe de ne ama sen namazı boşuna kılıyorsun. musun bunu kabul olmaz ayın sen suları yıkamadın sen mi Ayağını ayı yıkamadın. kolumu yıkamayı ben senken bende namazı kılar, kıma istemez, namazını bozar, abdest alır, gelir. kişinin olun olur muhteremler? Abdestten soğur, namazdan soğur, şeytanın isteği amacı olur muhteremler. Bunun için bakın muhterem cemaatimiz. Güsrün üç tane fazı var. Üç fazı var. Üç farzlarına geldi mi güsr tamamdır. Nedir bunlar? Ağzı bir defa yıkamak. Bir defa yıkamak. İkinci, bunu bir defa yıkamak. Üç beden tam bir kere bile tamam oluyor Oldu mu tamam oldu mu, tamam. Şöyle buyuruyor müttefikler ev yolaşır ev yollar. Bir kimse bir düşman edik etse, düşman bunu anlar geni diyorlar böyle. Yani iki düşman var, ilk bunlara faydedermez. İki düşman var. Ne bunlar? Neviz ve şeytan müttefikler. Ne şeytan? Bir gün bir Müslüman garipin biri. Bir kiliseye girmiş. O kadar bunlar demiş, merak etmiş. Kiliseye girmiş. Bakıyor, herkes çıkarken kilisede has, insanın, İsa'nın, Hazreti Meryem'in var, fremden döküyorlar. Bir de kendi şeytanın sembolü varmış. Kismu bakıyormuş şeytana böyle. Bu ne yapmış? Bu zavallı, garip, saf Müslüman, acımış şeytanı, bu da kalkmış, şeytan hındakmış. Acımış şeytanı ama. İlik etmiş an Tabii, gidiyevin ise yani, sağ inşallah. Tabii evine gidiyor mu Yatıyor, uyuyor. Uykusunda buna rüyasında şeytan geliyor. Ama şeytan sevimli şeytan ama. Çok güler yüzü geliyor. Arkadaş ben şeytanım. Öyle mi? Bugün sana iyilik ettin. Kimse bana bu iyiliği yapmamıştı. Ben de sana iyilik etmeye geldim buna karşılık. Hakkıma kalmasın diye. Ne yapıyorsun bana? diyor benim bilirim bir yerde bir hazine var Depoda da diyor böyle diyor. Depo hazine dolu diyor. Derken hazine yani. Hazine var diyor. Sonra götüreyim diyor. O da işte altı alırız belki. Bu da rüyada kalkıyor. Gidiyorlar beraberce. Ha bir eski depolar var kerpiçten. Önde bir nebiçi var silahlı kılıçlı yani o zaman ki kılıçlı ne var kapıda. Bir şeyin vadide kapıda ne bekçiyor ama diyor. Hakikaten pencere orada mesotokaya diyor. Hakikaten diyorlar, arkada küçük bir cam var mı böylece? Küçük bir cam varmış. İşte buradan buradan çık bir şey girdi ya. E yetişemem buraya diyor. Omuzuma bas beni böyle diyor. Basıyor omzuna çıkıyor. Bu şeyten şimdi aslında. Ham bir şey girecek, ne duymuş gülüyor. Hemen bir ayağım yapışıyor ne belli. Yapışıyor ayağım bir ayağına yapışıyor ne Yakalıyor bırakıyor buna bir şey. Şimdi bu şeyten bakıyor. Abın yakadı ben, ne yapayım? Bunu Ebruaya buna tekme vuruyor, vur, vur tekmiği bırakır diyor kafasına. Diyor. vur tekmiği diyor ayağını bırakma diyor. Ebruaya başlıyor tekmelemi bebeciği, Gene bırakmıyor ama, Gene bırakmıyor, ne yapayım? Üzeri iş ediyor. Ham işerken hanım uyandırıyor, hanım uyandırıyor bunu. ne yapıyorsun be diyor. O kadar tekme vurdum var, ben, ben işim, işimi işlediğim o tembeli buraya. Yani şeye aynen anamaz mı Demek ki gusül abdeste ev yapmama gerekiyor adı cemaatimiz. Konu bu yani bu. Bundan sonra ne yapılır? Beden böyle bir sefer bir başlığı yıkanır böylece. Bir de olmak da de sünnettir. Şabide sünnettir. O, olmak da farzdır böyle. Bütün beden olur böyle. 57'yi kadar. Hepsi kadar abdest tamamdır. Böyle. Abdest tamamdır. Bundan sonra tabi imkanım varken o abdestle boşa harcama gerekiyor. Onun namaz kılması abdeste. Vaket namaz vakit namaz değilse iki defa namaz gerekiyor İyi